Yahut evlerinin duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin, Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu yüz yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. ''Ne kadar kaldın?'' diye sordu. ''Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım.'' dedi. Allah, ''Hayır, yüz yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine, içiciğine bak. Henüz değişmemiş, eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için. Ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz.'' buyurdu. ''Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir.'' dedi. Daha önce Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkarcıların velisi ise sahte tanrılardır. Aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar buyurulmuştu. Arkasından örnekler sıralanmaya başlandı. Birinci örnek Hz. İbrahim ile Nemrut arasında geçen tartışmaydı. Ona yahut denilerek bağlanan ikinci örnek... Sakinleri çekilmiş, bütün binaları yıkılmış bir kasabaya uğrayan bir şahısla ilgili olanıdır. Birinci örneğin hedefi insanların Allah'a şirk koşma veya onu inkar etme sapıklık ve karanlığından tevhid aydınlığına gelmelerini sağlamaktır. İkinci örnekse öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar şeklinde ortaya çıkaran bir başka sapmayı düzeltmeye yöneliktir. İslami kaynaklarda verilen bu bilgilere göre örnekte geçen kasaba Beytül Makdis buraya uğrayan şahıs ise bir rivayette Yeremya bin Hilkiya bir başka rivayete göre ise Üzeyir bin Şerhiyadır. Ezra bin Sera'ya İbn Aşur bu kişinin İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden Hezekiel olduğu tespitini tercih etmiştir. Bu peygamber Yeremya ve Danyal ile aynı çağda yaşamıştır. Milattan önce 586'da Kudüs'ü işgal eden Buhtun Nasr Beytül Makdisi tahrip etmiş, halkını da esir ederek Babil'e götürmüştü. Hezekiel peygamber bu zalim hükümdarın Hz. Musa'dan kalan kutsal emanetleri ve sandığı dağılıp götürmesinden korkmuş, bunları Kudüs'te bir kuyuya atıp üzerine de bir alamet koymuştu. Esir olarak Babil'e gittikten sonra burada vahye dayalı bazı yazılar yazmıştı. Bunlardan birinde konumuz olan ayette geçen olayın bir benzeri de vardır. Hezekiel 560 yılında vefat etmiş, Kudüs ise Üzeyr aleyhisselam zamanında 458'de yeniden imar edilmiştir. Aradan geçen zaman yaklaşık 100 yıldır. Anlaşılan vefatından 100 yıl sonra allah Teala, Hezekiel peygamberi diriltmiş, ona ölü kemiklere nasıl can verdiğini, bozulmamış yiyecek ve içeceğini, kendine iade ettiği eşeğini göstermiş ve bütün bunları peygamberine lütfettiği mucizeleri öncelikle orada bulunanlara, sonra da Kur'an'ın gelişine kadar vahiy yoluyla bu bilgiye ulaşan insanlara ibret kılmıştır. Bu ibret, allah Teala'nın insanları öldürdükten sonra tekrar diriltmeye kadir olduğunu göstermektedir ve ahiret inancının bir delilidir. Baruk kitabının Habeşçe nüshasına göre, Abdel Melek 66 yıl uyumuş, Babil esareti sonrasında uyandığında Kudüs'ü yeniden inşa edilmiş bir halde bulmuş, halbuki mucize eseri ekmeğinin ve incirinin bir gün önceden kalmış gibi taze olduğunu görmüştür. Allah'ın hidayete yönelen kullarını doğru yola kavuşturması ve gerçeği bulmalarını sağlaması üç şekilde olmaktadır. Akli deliller getirerek, Hz. İbrahim'in Nemrut'la tartışması, bunun örneğidir. Gerçeğin ve bildirilen vakanın nasıl ve neden ibaret olduğunu göstererek Hezekiel kıssası da bunun örneğidir. Bizzat yaptırarak, yaşatarak sebep ve sonucu deney halinde göstererek 260. ayette göreceğimiz olay da bunun örneğidir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik.